Baş. Yaşam İçin teknoloji. Merhaba. Nijerya hükümeti Birleşmiş Milletlere sunulan en son iklim planı kapsamında doğal gazı 2030 itibariyle sona erdirme tarihinde bulundu. Fosil yakıt şirketlerinin gaz patlatması Nijerya'nın emisyonlarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Yılda 75 milyon ton karbondioksit eşdeğeri ile 200 milyon Nijerya'nın ulaşım ve elektrik kullanımından kaynaklanan emisyonlarını bu geride bırakıyor. Gaz yakma sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu için Nijer Deltası gibi petrol ve doğalgaz üreten bölgelerdeki topluluklar uzun süredir buna karşı kampanya yürütüyor. Birbirini izleyen hükümetler uygulamayı sona erdirme sözü verdiler ve biraz da ilerleme kaydettiler. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Nijerya gazın yakalanması ve satılmasına yönelik daha sert cezalar ve teşviklerin bir sonucu olarak 2000 ve 2020 yılları arasında doğalgaz yakılmasını %70 oranında azalttı. Ancak doğal gaz yakmaya ilişkin ulusal bir yasağın politik boşlukları halen var ve cezalar düşük ve zayıf şekilde de uygulanıyor. Uluslararası petrol devleri gazın ortadan kaldırılmasında yavaş bir ilerleme olduğunu bildiriyor. Örneğin Shell dünya çapında yılda 1 milyon tondan fazla gaz yakmaya devam ediyor. Nijerya'nın gaz karşıtı düzenlemelerini inceleyen Nijeryalı avukat Olusola Olujobi ise hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi ancak konuya Odaklanılmaması nedeniyle endişe duyduğunu da belirtti. Ulusal İklim Restorasyonu Merkezi adlı bir grup tarafından yayınlanan güncel bir rapor, finans sektörünün 2008 küresel finans krizi öncesinde konut piyasasında yaptığı hataların aynısını, iklim değişikliği konusunda da yaptığını ve çok iyimser olduğunu gösteriyor. Yeni bir rapora göre finans dünyası 2008 küresel finans krizi öncesinde, konut piyasasında yaptığı hataların aynısını iklim değişikliği konusunda da yapıyor. Avustralya Kömür Birliği'nin eski başkanı Ian Dunlop'ın ortak yazar olduğu risk dereceleri raporu düzenleyiciler ve finans sektörünün iklim krizinin yarattığı risklerle boğuşmaya başlamış olsalar da yeterince hızlı hareket etmediklerini tespit etti. Ulusal İklim Restorasyonu Merkezi adlı bir grup tarafından yayınlanan raporda finans sektörünün iklim krizine yaklaşımının Konut borçlarının çöküşüne yol açtığı GFC'lere yani sera gazlarındaki duruma benzer olduğu belirtildi. Her iki durumda da felaketin önlenebileceğinin varsayılmasına yol açan aşırı iyimser finansal modellere dayanıyor. Danlık bu konuda demiş ki geçen hafta hükümetler arası İktim değişikliği panelinin yani IPCC'nin raporunun ardından eylem yerine daha fazla veri toplanmaya odaklanmanın tehlikeli olduğunu söylüyor. Bazı durumlarda senaryo analizi veya stres testinin yardımcı olduğunu ancak birçok kurumun en kötü senaryodan sağ çıkabileceği sonucuna vardığını söyledi. Rapor en kötü durum senaryolarında neler beklediğinin resmini esasında net çizdi. Raporda deniyor ki genel bir kural olarak ortalama 4 derecelik küresel ısınma karada 6 derecelik ve orta enlemlerde karada ortalama 8 derecelik ısınma ile tutardı. Bu yaz ortalamasında 10 derecelik veya daha sıcak hava dalgalarında 12 derecelik sıcaklık artış riski taşıyor dedi. Batı Sydney'in yaz aylarında 48 dereceye ulaştığını kaydedilen raporda 48 dereceye 12 derece eklerseniz 60 derecelik yaz sıcak dalgalarını elde edersiniz. Banka müşterileri bu durumda sokaklarda ölürdü dendi. Bunlar toplumun ve ekonomilerin iklimdeki derin değişikliklerin baskısı altında bozulduğu en uç senaryo modellemeleri. Avustralya Kurumsal Sorumluluk Merkezi'nden Dan birçok şirketin ...zamanlarının çoğunu tahmin modelleri yapmaya harcadığını ve bunun gerçek bir değişiklik yapmak için yeterli olmadığını söyledi. Şu anda tahminler çok net. Böyle giderse 2050'de uygarlık çöker. Dolayısıyla bizim bir an önce seferberlik ilan edip bu konuda harekete geçmemiz gerekiyor. Zaten 11 Ağustos tarihinde Batı Karadeniz'de başlayan şiddetli yağışların neden olduklarını gördük. 77 kişi hayatını kaybetti. Bunun... Sonucunda da Afat, Kastamonu'ya, Sinop'a ve Bartın'a ciddi yardımlarda bulundu. Ama bence buradaki en enteresan konulardan bir tanesi kedi ve köpeklerin de unutulmamış olması. Kastamonu'ya 380 kilogram, Sinop'a da 190 kilogram köpek ve kedi maması sevkiyatı yapılmış. Bu yeter mi bilmiyorum ama bunun düşünülmüş olmasını bile Türkiye'de bir zihinsel değişikliğin yolda olduğu konusunda bir İbare olarak görüyorum doğrusu. Yine bu iklim değişikliği tabii ki orman yangınlarını da feci bir şekilde arttırıyor. İspanya'nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrindeyin. Kırsal bölgede geçtiğimiz cumartesi günü çıkan yangında 12 bin hektar orman yanmış. Alab küle dönmüş. Yangının bu yılda çıkan en büyük orman yangını olduğu kaydediliyor. İtfaiye ekipleri iki günlük Çalışmanın sonucunda ancak kontrol altına alabilmişler. Sola Solosancho, Riofrio ve Sotalbo şehirlerine bağlı 8 kasabada yangın nedeniyle yaklaşık 1000 kişi tahliye edilmiş. Afet bölgesini ziyaret edip çalışmaları takip eden Castilla ve Leon eyaleti Çevre Bakanı Juan Carlos Suárez Quinones yangının %90 oranında söndürülerek kontrol altına aldığını söylüyor. İspanya ekolojik geçiş ve demografiden sorumlu bakanı var. Teresa Ribera, ülkede çıkan yangınlara değinerek iklim krizinin en dramatik etkisinin orman yangınları olduğunu söylemiş. Ribera, iklim kriziyle savaşılmadığı takdirde çölleşme, kuraklık ve orman yangınları gibi büyük sorunların kapıda olduğunu ifade ediyor. Aynı şeyleri biz Türkiye'deki bakanlardan da bekliyoruz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğiniz bir gelecek diliyle esen kalın.